Açık Dergi İş Sanat Açık Dergi programını SUNAR Παίξουμε βουζούκι μας πληρώσαν με ψηλά Έτσι κάναμε το κέβι με καλή καρδιά Τη χειρή αυτή που ακούνε λόγια τέλεια με δαλγά <ΣΣ1> Το βουζούκι να το μάτω που δεν είχα να σπουδάσω Επαράτησα πατέρα να τα βγάλει μόνος πέρα Το βουζούκι να το μάτω που δεν είχα να elega na s podaço Το μπουζούκι την πενιά απ' το κουτούκι Μουσική Πέρασανε μήνες χρόνια Δόκτορας θα είχα γίνει Τον παράμε το τουλίου με επιστήμο και η ψήνη Το μπουζούκι είναι αδωμάδο Που δεν είχα να να τα βγάλω μόνος πέρα το πουζούκι να το Που να, να τα Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo dinleyici destek özel yayını devam ediyor. Dinleyici destek hattımızda duyduğunuz üzere meşgul. En başında hatırlatalım <gülüyor> 0212 343 41 41'di. Evet ben İksem Mahutun'a. Gözde Kazaz ben. Çiğdem Rençper ve Teknik Masa'da. Payal ile berabersiniz. Bu akşamın play... açık tergisi yine kompakt bir açık dergi olacak. Ve playlistte esasında geride e, bırakmış olduğumuz bir haftalık e, özel yayındaki canlı performanslardan seçmeler sizler için. Evet maalesef bir kısmını yayınlayabileceğiz Tabii ama belki de. ilerleyen günlerde daydın mutlaka repertuarına girecek diye düşünüyoruz. Buzuki Orhan Osman'ın 2000'den bir parça dinledik. Yalan Dünya, Set 2 Dünya. Ee, bu parçayı çalmadan önce e, çok fazla hani para kazanamadıkları dönemde gidip çaldıkları ama sonra para kazanamadıkları ...durumlar için yaptıklarını evet. söylemişlerdi. Yalan dünya parçasını. Ee, kalabalık bir ekipti tabii. İsimleri de sayalım. Evet, tabii ki Buzuki Orhan Osman. Yanı sıra Fanis Maminakis. Başka bir Buzuki ile ona eşlik ediyordu. Kontrubasta Umut ve... ...okallerde de bağımlı bayraklardan oluşmaktaydı. Buzuki Orhan ve ekibi geçtiğimiz... ...Cumartesi günü burdalardı. Evet, evet. Ee, hafta sonu etkinliklerini biraz özetlemeye çalışacağız. Ee, filmler başta olmak üzere çok etkinlik var. Dolayısıyla çok fazla gevezelik etmeyelim. Şimdilik önce Eduardo Galiano'yu bir dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Her yayıncılık. Nisan 5. Işık günü. Bu Afrika'da Yoruba Krallığı'nın kutsal şehri Ife'de bugün gibi bir günde ya da kim bilir ne zaman yaşandı. Hastalığı artık iyice ilerlemiş bir ihtiyar üç olduğunu topladı ve onlara şöyle dedi. En değerli şeylerin bu odayı tamamen doldurana kalacak. Ve dışarıda oturup gecenin çökmesini bekledi. Oğullarından biri toplayabildiği bütün samanı getirdi ama odanın yarısı boş kaldı. Diğeri toplayabildiği tüm kumu getirdi ama odanın yarısı boş kaldı. Üçüncü oğul bir mum yaktı ve oda doldu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser yayıncılık. zamanımız kısıtlı. Hızla kent hakimine geçiyoruz. Hatta bu akşamın etkinliklerini de atlayarak yapıyoruz bunu. Salondan iki konserle başlayalım. Şu anda duymakta olduğumuz bir parçasını duymakta olduğumuz Vladislav Delay konseri akşam akşamlar saat 9.30'da başlayacak. Finlandiya'da bir elektronik müzik sanatçısı ve prodüktör. Son albümü Kopyo ismini taşıyordu. Oradan bir parçayı duyuyoruz şu anda. Bu e, albümün ardından da İstanbul'da dinleyicisiyle buluşacak. 20'den fazla Alpime imza atmış kendisi, şu güne kadar konser 9.30'da başlıyor. Salon uğramışken... Yarın akşamki Vladislav Dili konserinin yarısı Pazar günü de önemli bir konser olacak bu mekanda Sven's geliyor, sanırım ilk defa geliyor e, Mutlu ediyor bizi e, Post Punk grubu gidesek herhalde çok sınırlı olur e, Uzun süredir devam öyle eden başlamışlardı diyebiliriz evet, de. Öyle başlamışlardı diyebiliriz Şu anda son albümlerinden The Siirden bir parça Dinliyoruz Michael Jira tarafından kurulmuştu 82'de Sonra bir dağılma ayrılma dönemi yaşadılar 10 stüdyo albümde ardından sonra 2010'da tekrar bir araya geldiler Ve bir albüm çıkardılar The Seer 2012'de dediğim gibi Kalabalık bir ekip Sven Salondalar sekiz buçukta pazar akşamı. Başka ilk konser yarın akşam Nayaht'ta yer alacak olan Jaya The Cat konseri buradaki Nayaht'taki Funko Reggae serisinin ilk konseri bu aynı zamanda Ska, punk rock ve dub özellikle dance olduk müziğe etkili bir müzikleri olduğunu söyleyebiliriz Evet ön grup olarak da bu arada İstanbul'un Punk Second DJ kabindeyse mod operatörleri Bass DJ ve King's Her Roman olacakmış Meraklarını duygul onda kapılar açılıyor Nayaht'ta Yarın akşamdan iki konser birimiz var. Onları da verdikten sonra bir parça arası vereceğiz. Evet. Bir tanesi Borsal Müzik Evi'nde ELP diye bir grup geliyor. Müzisyenlerin baş harfleri olduğu için aslında olduğu gibi söyledim. <gülüyor> ee, İsviçreli bir e, caz topluluğu. Bas karnet de Ehinger. E, klavyede Lindemann ve Tabla'dan Pitalot'tan oluşan bir ekip farklı stilleri bir araya getirdikleri söyleniyor. Elektronika, avantgarde jazz, hint ragası ve oda müziği kıvamında nefesli tınıları harmanlıyorlarmış. İlk defa İstanbul'a geliyorlar. buçuk itibariyle yarın akşam ELP'yi Borsal Müzik Evi'nde dinlemeniz mümkün. Evet Melis Tanış Mendi'nin buradaki performansına geçmeden önce son bir konser raperi. Gitar Kafe'de yarın akşam Swing İstanbul Jazz Manuş konseri var. Saat 9 itibariyle başlayacak olan Begüm Özel vokalde. Gitarlarda Hakan Kut ve Kıykor Turutyan'ın yanı sıra bas gitarda da Herman Heder olacakmış. Yeneksel çingeni möbüleri. Bunun ee, yanı sıra da Amerikan swing müziği yan yana geliyor denmekte. Adından da bu sema konser. Kadıköy'deki Gitar kafede saat 9'da yer alacak. Evet biraz sonra birkaç panel ve sinema haberi vereceğiz ama öncesinde geçtiğimiz günlerde e, buraya konuk ettiğimiz iki müzisyenin kaydını dinleyeceğiz. Şimdi Melis Tanışment buradaydı. Son albümünden bir parça çaldı. Ona Faruk Kavi eşlik etti. Son albüm biraz gülmek istiyordumdan dinleyeceğimiz bu Açık Radyo Canlı Performans kaydının ismi Ufak Tefek Notlar. Sen gül daha, sen gül daha. Ben usul usul erirken, sen gül daha. Benim kadar seven birini tanırsın aman ya benim gibi vazgeçmeyen yıllarca. Sen gül daha, otur daha, karşıma anlat bana Nasıl da bir bağ yokmuş aranda insanlarla Şu masayla ben ölürken sen bak uzaklara Aslında içinde bir yerde makul bir insan var Ama duruyor öyle kim bilir neye yarar Bir kere gel. Daima Sen gül daha Sen gül daha Ben usul usul erirken Sen gül hala Sen gül daha otur daha Karşıma anlat bana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 Evet Melis ve Faruk Kavi'yi dinledik. Ufak tefek notlar parçası Açık Radyo'da alınmış canlı canlı bir kayıttı. Evet geçtiğimiz günlerde dergi saatinde ikisine konuk etmiştik. Hı hı. Şimdi yerinden bir sergi haberim. yani akşam saat 6'da Bandmak, Band dergisi. Eski Tırtıllılar Açık Radyo'cu olarak yeni bir mekanları var onların. Ve yarın akşam bir sergi açılışı ile esasında bunu koku yollardı denilebilir. Tam o saatlerde açık radyo yayınında Kırık'a canlı canlı çalıyor olacak ama bu e, mekanın yine açıldığı haberi de önemli. Saat 9'a kadar sürecek bir etkinlik var yarın Kadıköy'de. Moda'da bu arada yeni mekandırı. bir karma sergi isminde Kırma sergiymiş Sadi Güren seçmiş işleri. Evet aslında e, e, elektronik band dergisine şimdiye kadar katkıda bulunmuş illüstratörlerin il, il, e, çalışmalarının sergilenece epey kapsamlı karma bir sergi. E, sergi sonrasında da arka odaya açılış partisine gidiliyormuş. Modada bulunduğunu söylediksen ben de tam adresi vereyim. Moda Mektebi Sokak No 26 A'da Kadıköy'de bulunan yeni mekanlarında ...hem sergiyi kutlama vesilesiyle e, Bandbag'in de yeni mekanını ziyaret etmeniz mümkün. 27 Nisan'a kadar bu arada mekanda açıklanacak sergi. Bir panel haberi var, aslında epey önemli bir isim geliyor İstanbul'a. Evet. Salt'ta e, 1 artı 8 video sergisi kapsamında bir konuşma yapılacak. Ve Tarık Ali, Türkiye, NATO iç ve dış ilişkiler başlıklı bir sunumla e, burada olacak. Yarın 3'te gerçekleşecekmiş. Evet, herhalde rezervasyon gerekiyordur yani ne kadar mekan geniş olsa da bir arayıp sormak lazım. 1943 yılında Londra'da doğmuştu Tarık Ali ünlü e, politikacı da denilebilir aktivist, aktivist ve de yazar denilmiş, aynı evet. zamanda 60 yılı ve 70'li yıllarda Avrupa Salı'nın önünde gelen isimlerinden de e, kendisi düzneye geçen kitapları var. Komünizm düşüncesi, Pakistan ayakta kalabilir mi gibi ama yanı sıra The Guardian, Punch ve London Review bu kısa düzenli olarak da halen e, yazılar kalem almakta İstanbul'da. Yenisi 1 artı 8 sergisi vesilesiyle senin de dediğin gibi gözde Türkiye, NATO iç ve dış ilişkiler başlıklı bir konuşma yapacakmış. 3'te, pardon 7'de başlıyor evet. yarın akşam. Evet, söyledim ben pardon. Çünkü 3'te onun yaptığı filmlerden bir tanesi gösterecek. Ken McMullen'la yapmış olduğu Partition 87 yapımı filmi görmek mümkün olacak. Evet, evet o, galiba bu akşam gösterim. Öyle gözüküyor. <gülüyor> Peki ama yine de zamanınız var 7'de yani yaklaşık bir 25 dakika sonra e, katılmak mümkün. Bu arada Tarık Ali'nin konuşmasının bu akşam olduğunu ki, bir hatırlatmak tabii ki, tabii lazım. Tabii. Tamamen yanlış bilgilendik ve siz de yanlış bilgilendirdik özür dileriz. Evet, konuşma bu akşam 7'de filmler ise evet. yarın öğleden sonra saat <gülüyor> 3'te gösteriliyor. Evet. evet Depodan bir sergi açılışı var ve ardından da bir belgesel e, gösterimi. Kalümeno hmm, ile tarihe yolculuk kart, postal ve objelerle... 20. yüzyıl başında Türkiye'de Ermeniler başlığını taşıyor. Esasında bir zamanlar yayıncılığın bir diğer sergisi olduğunu hı hı. söyleyebiliriz. Editörlüğünü yine Osman Köker'in üstlenmiş olduğu bir e, iş bu. Şöyle e, denilebilir. Bu bir kitapta esasında e, az evvel ismini başlığını andığımız ilk cilde 2005 yılında yayınlanmıştı. Yakında da ikinci cilde yayınlanacakmış. Bunun sergiye dönüşmüş hali denilebilir. Osmanlı döneminden kalma 900'e yakın karpostal e, yer alacakmış. Evet, e, tam olarak sergi zamanda paralel olarak kitap da bu arada kitap, yayınlanmaya evet. başlayacak. Bunun önceki sergi 2005'te de kitap bir sergiye dönüşmüştü. Sireli Yeipayrıs, Sevgili Kardeşim başlığıyla İstanbul'da sonra da yurt dışını gezmişti uzun süre sergi. Bu sefer bu iki, ilk sergiden farklı olarak e, sadece kartpostallar değil, Osmanlı döneminde Ermeni sanatkar ve ustaların ürünleri ve Ermeni günlük kullanım eşyalarından örnekler de sergilenecek deponun ikinci ve üçüncü katında. E, yarın açılıyor. Açılışı yarın itibariyle e, üçte başlayacak. Sonrasında iki hafta boyunca çok uzun bir Sergi değil bu 19 Nisan'a kadar görmek mümkün olabilir. Kartpostal ve objelerle 20. yüzyıl başında Türkiye'de Ermeniler başlıklı bu sergiyi. E, depoda yarın iki haftada bir gerçekleşen 9 buluşmaları da olacak. Film gösterimleri dokümentaristle birlikte hazırlıyorlar bunları. yarında da e, Igua efsanesi kentsel bir hikaye başlıklı e, film gösterecekmiş 7 itibariyle. Chad 2011 yılında yaptığı bir film bu. E, Amerika'daki sosyal konutları anlatıyor aslında bu e, Uyut bir sosyal konut. Ee, San Luis'te yapılmış bir sosyal konut. Orada yaşayanların e, hikayelerinin izini sürüyor aslında. Ekonomik, toplumsal ve siyasal meseleleri bu TOKİ, yani TOKİ'de tabiri sosyal konutlar üzerinden. E, her satır dokuzluk gösteriminde olduğu gibi sonrasında bir konuşma da yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Tuna Kuyucu e, konuşulacakmış. Yedi itibariyle herkese açık bu film gösterimine katılmanız mümkün yerin depoda. Evet, filmlerden başlamıştık öyle devam edelim. Eylül'de başlayacak 13. İstanbul Biyana'nın ön etkinlikleri kapsamında hazırlanan Ben Kentli Vatandaş Değil Miyim? Barbarlık, Sivil Uyanış ve Şehir başlıklı bir film programı da yarın başlıyor. 11 Nisan'a kadar sürecek kısa bir program esasında bu 17 kurgu ve belgesel filmi içermekte. Birkaç tane önerimiz var hafta sonunda. Önce belki birkaç klasikten bahsedebiliriz. Hı. Yok edici melek mesela yarın Pere Müzesi'nde 9.30'da, pazar günü pardon 9.30'da gösterecek bir film. Evet bu aslında bu neydi? Bu neydi? evet. Klasik filmlerinden bir tanesi İspanya'da uzun süre yasaklanmıştı. Meksika'da çekilmiş bir filmdi. Franco rejiminin en güçlü olduğu dönemde yasaklanmış bir film olduğunu söyleyebiliriz. Hızlı bir çürüme süreci yaşayan bir mikro toplum örneğini işte bir... Oturma salonunda bir yemek salonuna sıkışmış ve çıkamayan burjuvaları üzerinden anlatan ilginç bir filmdi. buçuk e, itibariyle pazar günü izleyebilirsiniz bu filmi. Diğer bir epey önemli klasik e, ise 1960 yazı. Kronik Dün Ete ismini taşıyor. Cumartesi akşamı yine para salonunda olacak. E, Antropolog Jean Rouge ve sosyolog Edgar Morent tarafından çekilmiş bir belgesel bu da. Evet bu isimler bile epey merakımız. Cezbet sanatçılardan fabrika yetişlerine ve Afrikalı öğrencilere geniş bir yelpazeden bireylerle yapılmış görüntü. Oluşuyormuş. Belgesel yapımcılığın mihen taşlarından olarak anılmakta 1960 yazı başlıklı bu film. O da cumartesi günü gösterilecek yani yarın hı hı. öğlene doğru saat 11'de katılabilirsiniz bu göstermeye. Son olarak bir daha güzel İstanbul e, göstereceğini de not düşmüş olabilir. Evet, İstanbul'u anlatan bir Atıf filmas klasiğiydi evet. bu da. Bir buçuk itibariyle pazar akşamı Pera Müzesi'nde olacakmış. İki tane de güncel belgesel haberi verip sonrasında internete bakmanızı da tavsiye edebiliriz. Çünkü bu kapsamdaki e, filmlerin çoğu aslında görülmesi gereken ilginç filmler. Cumartesi gününden İnşaat Var isimli filmi tavsiye ediyoruz. Saat dörtte gösterilecek. Barcelona'da aslında kentsel dönüşümü anlatıyor. Barrio Chino bölgesinde gerçekleşen kentsel dönüşümü e, şiirsel ve mizahi bir bakış sundu. söyleniyor. Eski mahallelerin yıkımına ve e, de AB Fonu destekli kentsel gelişim projesinin parçası olarak inşa edilen lüks apartman kom kompleksinin inşaatını aktaran olduğu gibi bir film cumartesi akşamı günü pardon dörtte pera müzesinde görmek mümkün bu filmi. Evet son olarak az evvel Moran dedik bir de Naomi Klein'in yapımcılığının üstlendiği bir film gösteriliyor pazar günü. İşgal The Take ismini taşıyan 11'de gösterecek. Ee, sabah Avi Lewis'in filmiydi. Bu Arjantin'de 2001'de gerçekleşen ağır ekonomik çöküşün ardından banyolarda birinde önceden otomobil yedek parça sayışçısı olarak çalışan 30 kişinin esasında harekete geçmesi, işçilerin hayatları ve mücadelenini anlatan bir film bu. İki gösterim bu arada. Çoğu film ikişer defa gösteriliyor. Evet. Onu da söyleyelim. bir sadece hafta sonu gösteriminden bahsettik. Evet. Biennial başlamadan önce Pere Müzesi'nde yer alacak olan Ben Kentli Vatandaş değil miyim Barbarlık, Sivil Uyanış ve Şehir Başlıklı film programında. Evet bir de son olarak festivalde bu kapsamda gösterilmeyecek ama e, yine tavsiye edebileceğimiz hafta sonundan bir film e, verelim. Sapın evet. ideoloji Rapper'i. E, Sophie Fiennes'in çektiği bir filmdi. Pervet's Guide to the Ideology. Aslında e, Zizek ile birlikte uzun süredir devam ediyor bu tür çalışmalara. Pervet's Guide to the Sinema isimli bir film çekmişlerdi. Şimdi onun bir sonraki aşaması diyebiliriz. Psikolojinizin ideoloji hakkında neler söyleyebileceğini filmler üzerinden yine anlatıyor. Zizek Altısında e, yani yarın saat 4'te Beyoğlu'nda görmek mümkün arasında yine aynı salonda Beyoğlu salonunda 9 Nisan'da 4'te gösterilecekmiş tavsiye ederiz. Bir de e, Costa Gavras'ın e, evet, evet. <gülüyor> e, atölyesi olacak. Onu hatırlatalım. Ani Taşçıyan moderatörlüğünde bir sinema dersi veriyor Akbank Sanat'ta e, saat 4 itibariyle. Son filmi de bu arada festival kapsamında gösteriliyor. Kapital filmi. Ee, çok yakın bir zamanda çekmiş olduğu film. Yaşam Boyu Başarı Ödülü de alıyor bu festival içinde. Ee, önce Akbank Galıları bölümünde son filmi, e, Kapital, e, Pazay günü saat 1.30'da Atlas sinemasında gösterilecek. Sonra aynı gün dediğim gibi 4'te e, bir sinema dersi verilecek. Yer kalmış mıdır bilinmez. Ee, ama burada zaten not düşünmüş. Ondan itibaren aynı gün içinde Akbank Sanat'tan biletleri almak mümkünmüş. Yani bedava ama kuponları almak gerekiyormuş. Evet geçtiğimiz hafta sonu emek için bir eylem yapılmıştı onunla kapatalım. Film festivalinin açılış e, gününde emek sineması işgali alternatif bir e, açılışı temsil etmişti esasında. Emek sinemasını işgal edenler daha doğrusu ve bu pazar günü içinde bir buluşma çağrısı var. Saat 4'te öğleden sonra Taksim Tramvay Duran'da e, buluşulacakmış emek sinemasına yürülecek. Bu arada bu hafta sonu aynı şekilde Taksim Gezi Parkı'nda da etkinliklerin olacağını da söylemek lazım. İstanbul'da pey hareketli gözükmekte. Evet. Artık sanırım süremizin sonuna geldi. Saat 18.42 oldu. Birazdan yerimizi terk edeceğiz ama şimdi yine bir açık radyo kaydına gideceğiz. Bundan birkaç gün önce gerçekleşmiş. Artık biraz günler birbirine karıştığı için hatırlamıyorum hangi gün olduğunu ama gün içinde burada Ceylan Erten, Ediz evet. oldu ve Cenk Erdoğan'ı konuk etmiştik. Perşembeydi galiba. Perşembe. Çarşamba. Olabilir. <gülüyor> Hafta içi bir gün değil, e, kutlaralım. Onlar e, bir Büyükev Abluka'da e, yorumu yapmışlardı, yorumlamışlardı. Hatta ilk defa provasız çalmışlardı burada. O kaydı dinleyeceğiz. E, parçanın ismi olanlı olunmaz. Dari bye, -bye.